Gösterimizin ikinci bölümü aslında birinci bölümün aynısıdır.、Yani、aslında ikinci bölüme hiç gerek yok. Aynı espriler. Çünkü tuttu ya. Kaltır gitsin aramızda satıyı. Ben daha görkenli şeyler yapmak isterdim tabii ki de sahnede ama imkanlarımız kısıtlı. Dedim ya malzeme bu yani. Bununla, bununla sahneye çıktığını bildikten sonra... <gülüyor>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 Öyle ya. Dedim ya çok az vaktimiz var öbür tarafa gitmeden biraz gülelim. Gülerek gittiğin zaman öbür tarafa biraz hafife alabilirsin olan biteni be abi. Düşünsene vardığın anda hala gülüyorum.、Ah, geberdik gülmek herhalde.、Yani. <gülüyor> Yanacaksın falan diyor. Olsun güneş yağı var yanımda falan. <gülüyor> biraz hafife alabilirsin olan biteni. Çok garip insanlar.、Be. Onun için çocuklarla konuşuyorum. Ne meslek hayallerinde ne meslek var acaba? Dedim ne yapıyorsa üçe gidiyor. Nedir dedim hayali ne olacaksın büyüyünce?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 Ya、koşuyordu be abi, böyle kaç kaç. kaç, kaç. Yani herif elektrondan hızlı koşuyor düşün. Olur mu? Böyle olur mu? Hemenize bilimsellikle çok böyle bir temasımız yok. Yani sonradan lazım geldiği zaman öğreniyoruz falan. <gülüyor> çok feci durumdayız. Dedim ya ben okudum bir şey öğrenmedim. Bu çok şaşırtıyor beni ya. Yıllarca gittim okula. Yani hep böyle İngilizce, Almanca eğitim veren okullardı bir de. Yani dışarıdan baktığın zaman iki yabancı dili konuşuyor olmam lazım benim şimdi. Hiç kelime yok. <gülüyor>、yani、biraz Almanca biliyorum ama o da öyle video kasetlerle falan. <gülüyor> yani çok öyle aile içinde konuşulan bir altyazı. <gülüyor> Almanya turnesine bir iki cümle kurayım dedim. Gebertiyorlardı ben. <gülüyor> Almancanın bizim video kuşağı üzerinde öyle pornografik bir etkisi var. Ne yapayım? <gülüyor> Almanca deyince <"Aa>, falan oluyor. <gülüyor> Turnede işte Münih'teydik ben otobüs. Sekizinci katta kalıyorum. Bindim asansöre. Dört Alman insan daha bindi. Bir konuşmaya başladılar aralarında. Ben ikinci katta indim. <gülüyor> Çıkamadım bir altı kat daha. Dedim az sonra bana dalıyorlar belli dedim. <gülüyor> Böyle bekliyorlar ben.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 Siz daha o çeptara gelmediniz. <gülüyor> Do you mind? Yani... Ben şeyleri çok kıskanırdım. Problemler de vardır ya Ahmet Mehmet falan diye. Devamlı alışveriş ederlerdi. Kıskanırdım ben. Yani Ahmet'in işte bin lirası var. Oh, oh ne güzel vallahi falan. <gülüyor> Parasını iki böyle sekiziyle fındık alıyor falan diye.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 Buraya mühçeye girdim. Merhaba. Paramın iki bölü çekiciyle... ...fındık alacağım. Kaç kaç. Deli ya. Kim gönderdi seni? Milliyetin Bakanlığından geliyorum.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 Bravo ya! <gülüyor> Havuz problemi kaçıncı sınıfta başlıyor hocam? <gülüyor> Dörtte mi, üçte mi? O andan itibaren işte çocuktan performans bekleme yaz aylarında. <gülüyor> Havuz problemi, ben 26 yaşıma geldim daha havuzun içine girelim de keyif yapılan bir şey olduğunu yeni anladım. <gülüyor> ben ona hep böyle problem çıkaran bir şey zannediyorum. <gülüyor> Havuz problemi ya! Ya bir insanın havuzla ne problem olur ya? Havuzun ya içine girersin ya uzaktan içersin bu. Bu kadar. Öyle bir sunarlar ki havuz problemi diyor. Çocuk bütün semestir havuz problemi çözdü diye diyor.、E、yazın nasıl havuzun başında böyle duruyor çocuk? Berkant girsen e yavrum. <gülüyor> problem çıkabilir. Gir lan yüz yüz yüz yani. Okul acayip ya. Seyircinin önemli olduğu bir aktivitedir bu. Siz gerçeksiniz. Ben değilim ki gerçek. Ben sahneye çıkarken şalteri indiriyorum. Buradan ötekini kaldırıyorum. Hadi güle güle. Benim için hayat devam etmiyor. Senin bu hayatın. Öyle duruyorsun. Gerçek oturuyorsun. Beklentilerin var. Yanımdakinde ilişkin var. Geçen gün sevgililer gelmişti.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 Ne bileyim hangi parmağa takıldığını, evlilik değerinin、yani、nereye takıldığını bilmiyorum. Çok neşeli gösterilerdi, oldu tabii ki de canım neşeli olmadı mı? Ben bir Karadeniz turnesi yaptım, siz yapmayın diye anlatayım. <gülüyor> Trabzon, Giresun, Ordu'ya gideceğiz. Daha önce orada sahneye çıkmadığım için insanların benimle ilgili fikri nedir bilmiyorum. Ve yani gösteriyi izlemeyen kimselerin benle ilgili fikri nereden olacak? Kulaktan dolu olabilir televizyonda bizim o en yapşak halimizi görüyorlar. Onunla on, menfi iyidir yani kesin. Yani ben sevmiyorum. Budur yani gerçekten de. Bunu da başka türlüsünü de beklemem açıkçası. Bir de o dönem, o turnayı yapacağımız dönem ben bir televizyonda bir reklam kampanyasında görülüyordum. Böyle maç yayınları sırasında dazlak kafayla çıkıyorum falan ekrana ki kimse sevmiyor. Sokakta görüp çok söyleyen olmuştur. Hocam maçlarına çıkıyorsunuz da çok kızıyorum size falan. Dedim, o parayı sana versinler nereden çıkaracağını şaşırırsın. <gülüyor> i̇ş bu. İş. Bu bir meslek iş yani. İnsanlar bazen çok küstah davranıyor. <gülüyor> Oraya çıkma. E Allah Allah. <gülüyor> Sanki onun parasını gasp ediyormuşum gibi. Ekmeğimi kazanıyorum ben. Kardeşim, ekmek davası.、Mı? Gerçi tam ekmek diyemeyiz, fırın diyelim ama... <gülüyor> yani, neden böyle davranırlar anlamam. Karadeniz turnuresi öncesi hazırlandık falan. Arkadaşlar <gülüyor> dediler ki, orada yapacağın gösteriler her zamanki gösteriler gibi olmayabilir. Şimdi ben nereden bileyim o fıkralardaki adamların gerçek olduğunu. <gülüyor> Öyle çok fazla da fıkra bilen. Fıkra anlatan, fıkra dağarcı olan bir kimse de değilim. Ama Karadeniz yöreninle ilgili mizah herkes kulaktan dolmadı olsa bilir temel fıkrları anlatılır falan tamam güzel. Ben çok fıkra öyle bilen sevem bir insan diyeyim. Anlatanı da sevem, döverim yani.、İşte、bu saatler zor. Bah ne fıkra? Ben yirmi tane fıkra da oynadım. Beni ne cevap、şey、veriyor? Fıkra anlatıyor bana. Yani şeyi biliyor musun? Biliyorum. Ben git. (gülüşmeler) Kötü anlatanı sevme. Kötü anlatırlar daha başlar başla ama öyle sorarlar ya biliyor kan anlatmayayım falan. Van bir giri fikreye da çok acayip yerlerinde keserler fikreyi ya. Bak adam var bak dinle adam var biliyorsan anlatmayayım. Van birçok fikrede adam var bu hangisi acaba? Adamlar ve camiye giriyor biliyorsan anlatmayayım bak. Van ve camiye giriyor aynı benim fikrime hadi evvel. Ne lan bu böyle keserler, sevmem onun için. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Uyardı beni. Ki hakikaten uyarıldım da. <gülüyor> Uyarıldım'a dair fotoğraflar var, göstereceğiz onları. <gülüyor> Uyarılmak. Hey hey eski. Eski bir mevzuyu açtık şimdi. <gülüyor> Nostaljik bir hikaye anlatıyorum. Fıkrlardeki adamların gerçek olabileceği kimsenin aklına gelmez yine bak bir fıkra anlatayım dinle biliyorsunuz anlatıyorum. <gülüyor> Dursun Amerika'ya gitmiş ismi Dursun olmazsa rağmen <gülüyor> gitmiş Amerika'da çok büyük servet kazanmış、yani、hakikaten büyük para yani büyük servet New York'ta yaşıyor falan böyle telefon açmış memlekten demiş ki temel sen de gel. Hani taşı toprağı altın derler ya kardeşim işte burası diyor yani fırsatlar ülkesinde. Diyor ki ne iş yapacak? Ulan diyor yerdeki paraları toplasan yeter diyor be. Yerdekileri topla öyle bir memleket. Tamam diyor hemen geliyorum at diyor uçağa gidiyor şu New York işte Kennedy havaalanına iniyor flight number 603 falan diyor. Bismillah havaalanından çıkıyor yerde 100 dolar. Diyor ulan ilk günden işe mi başlanır? <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> şimdi sen bu adamı şaka zannediyorsun, değil mi? <gülüyor> ben bu adamla oturup çay içtim ya. <gülüyor> Arkadaşlar beni uyardı, ben senin kendi gösterinlerin, kendi hayatımı anlatıyorum gösterimlere. Gösterim. Bu senin söylediğin şeyler, senin ne gösteri? Bilemem ben, ben ne? Ben hayatımı anlatıyorum ve yani.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 Tam gerçek, gene Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan bir abimin anlattığı bir hikayedir, adres sorma hikayesi gene. Bir amcaya rastlıyor, gene aynı amcamı bilmiyorum şimdi. <gülüyor> Belki hep aynı adamdır da biz olayı abartıyoruzdur. <gülüyor> amcaya rastlamış, demiş ki Nergis Çay Bahçesi nerede, bilmiyorum nerede. <gülüyor>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 Ya bir şey demedim ki Yaşı gereği ben teyze diye hitap edeceğim yaşta birisi olduğu için Teyze dedim yani hoşgeldiniz ya teyze Ya ben sen benim bana hakikaten görmen lazım teyzeyi yaşlı değil Yıllar evvel ölmüş <gülüyor> Ama yaşlıya bir hürmet var orada gömmemişler bu <gülüyor> Kokudan oynayamıyoruz ya Yaşlı değil, sanki yaşlı olmak, bak ne kadar tonton insanlar var, sanki yaşlı olmak utanılacakmış. Lan gururlu bir şey, yaşlısın şahane geçir, her şeyi herkesten çok biliyorsun bir kere、şey. daha, ne olsun lan. Utanılacak bir şeymiş gibi, bir çıngar çıkardı, ben kalakaldım sanki, bir şey de dememiştim he. Demiştik mi, teyze Göktürklerle hala görüşüyor mu? <gülüyor> Ben cevap vereceğim. Lidyalılar da çok bozuldu. <gülüyor> Parayı bulunca görtleri kalktı. <gülüyor> ben bunu bekliyorum. Espri gelsin diye. Çıngar çıkardı ya yaşlı değilim ya. ama görmen lazım kadını ya. Yaşlı kardeşim. Bu ayak tabanları yanık içinde.、Yani、teyze doğduğu zaman daha yer kabuğu soğumamış. Lidyalılar <gülüyor> da çok bozuldu. Oranın ilk teyzelerinden. <gülüyor> yani o zaten ordaymış, inşaatı üzerine yapmış. <gülüyor> orada orada yani. <gülüyor> kötü başlayınca kötü devam eder ya. Çıktım başka bir yörede zanne, yine kardeşimizle.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 Sahnede anlatılan hava civa bile olsa dinleyebileceğim bir atmosfer vardır. Onun için burada yapıyoruz işimizi. Bir、e、adam geziyor abi gezerek bile. Şimdi bir oldu iki oldu dayanamadım. Bir de insan tanımak istiyorsun çünkü her zaman belgesel izliyormusun. Dedim hanım niye geziyorsunuz siz ya siz seferi misiniz dedim. Salon benim eniştemin dedi. <gülüyor> ya böyle mazeret olur mu ya tiyatrodan. 500'e Atatürk Kültür Merkezi'nizsin, büyük salon, bale gösterisi izliyorsun, dolaşanlar var böyle. Hayırdır, dede Atatürk'in、e、silah arkadaşı. <gülüyor> Bizim kağıdımız var, gezebiliriz bu. <gülüyor> Yürüyün, sahneye de çıkalım. <gülüyor> böyle adam var ya. Bunları niye anlatıyorum hani? Bizim tiyatro sanatçısı büyüklerimizin hatıralarında daha enteresan hikayeleri vardır tabi sözlü anlatılanlardan yazdıklarında Anadolu turlerleri eğlenceli olur hatta bazı yoksunluklardan bahsederler tuhaf tavırlardan bahsederler yani o tiyatroğun yerleşmediği dönemlerde falan insanların yöre insanların bazı kabalıklarından saflıklarından çok iyi niyetli olanların iyi niyetlerinden bahsederler ya. Benim o kadar birikmiş bir hikayem yok tabi de ben de enteresan insanları gördüm o büyüklerimizin daha garip hikayeleri vardır her、yani、neyse sahnede klasik bir eser oynarken ön straya masa koymaya kadar gidiyormuş iş hani bay araku sofrası falan var Hamlet oynuyor oynayın o da <gülüyor> ben öylesini görmedim ama kulisli olmayan tuvaleti olmayan tiyatro salonlarında çıktığımı bilirsin sahne sahnede alkışlanırsın böyle bravo bir üst sanatla alkın sanat desin yürüme falan arkada pek çiçeği içersin diyor. <gülüyor> Bir yörede böyle belediye başkanı geldi sağ olsun. Alaka göstermiş. Herkesinden insan gelebilir. Yani özel bir ihtimam gösterilecek bir durum yok kimseye. Ama böyle herhal idare eden kimseler geleceği zaman sadece herkese bütün işlerde yani... Sanneki insanlar bundan birazcık rahatsız olurlar. Dersler ki işte ah şimdi tuhaf bir protokol durumu olacak işte sen kalk bilmem ki motor acacak yapılacak diye böyle bir muamele görecek diye bazı kimseler rahatsız olur ve genelde bu negatif tarafı daha çok rahatsız olur. Yani çekilim bilmem kim geliyor falan ben bunun rahatsız olurum. O gün işte bir efendi herkes gibi gelip yerine oturdu hiç yani az rahatsızlanır bir şey herkes gibi geldi. Beldey başkanı nasıl manavala abi orada oturuyorsa o da geldi yerine buldu oturdu. Ama kraldan fazla kralcı insanlar vardır, eli telsizli bir kimse geldi kulise, diyor ki işte <gülüyor> ön sırada bizim belediye başkanı oturuyor. <gülüyor> bana ne? <gülüyor> ben sanki belediye ile ilgili bir şey anlatıyorum. Geçen gün encümen azasının birisi yok. <gülüyor> bana ne? Ya bana dediğim bunu aşağılamak için herkese nasıl muamele yapıyorsam ben kendi hikayemi anlatıyorum.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 Yazık belki o sonraki kardeşinde kabahati yoktur ama birazcık medya gazileri çocuk hemen böyle yöresel kostümleri giyer falan fotoğraflar çektiler、i̇şte、doğu harra'nın havasında bindenlerde barajda falan fotoğraflar çektiler başlıklar atlarıyor、i̇şte、doğuya ışık gibi doğdu elektrik getirdi baraj üst seviyes arttı buralı basana hadi bakalım falan diyor çocuk bir anda kendini hakikaten nizami müptsen deder vay olan ben ne oldum falan diyor. Halbuki oraya pop müzik konseri götürüyorsa pop müzik konseri götürüyorsunuz çok abartılacak bir şey değil.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 Böyle beraber geziyoruz. Anlatıyor. Cem Bey, tribünlerden biri yaklaşık olarak bilmem kaç kilo var mı? E şimdi alışmamış gönle dondurmaz. Ben de havaya gidiyorum. Yapın lan buraları düzeltin. <gülüyor> <gülüyor> Suları bilmem ne falan. <gülüyor> bir an kendimi öyle görünce o kadar utandım ki. Çünkü, çünkü senin işin bu değil. Niye aklını kaybediyorsun? Bunu yapıyorlar. Bu memleketimizden üzülecek bir şey. Bununla gurur duyan var ha. Bana barajı gezdirdiler lan falan.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 Burada bir insan babasının oğlu olsa bir adamı iki saat dinlemez açıkçası. Onu bugün sağlayacağız inşallah da. Ara verildiğince başka bir dünyaya gireceksiniz. O hani dedim ya bu koltuklar ailemi gerçektir falan diye. Tuhaf şeyler yaşayacaksınız. Hani gerzek erkek görevi vardır dedim ya. Hani abla göremeyince yer değiştirir adam onun yerine geçer falan. Şimdi ara verildiği zaman da erkeklerin tuhaf bir görevi ortaya çıkacak. Hep olur sinema tiyatro aktivitelerinde böyle ara verilir. トビー、いある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 Bir gerginlik olur, onu atın üzerinizden diye söylerim çünkü ben değerdimiz yapıyoruz hanımı tuvalete götürmek önemli bir hadisedir. Bazı beyler onu çok tabi abartanlar da var yani çekinmeden ablanı sıcağa çekinmeden böyle <gülüyor> bir merasi haline getirirler. önemli bir aktivicedir böyle gidersin falan. Birkaç evresi vardır hanımı tuvalete götürmenin tutma, götürme. Bırakma ve bekleme. O muhacir çok önemlidir. Bekleme tuhaftır. İşte böyle beklersin ya. Neden orada olduğun çok bellidir. Herkes sana bakmaktedir. Yani şu adamın karısı var ya, bir anlığına soğukkanlı olacaksın. Sanki öyle bir şey yokmuş gibi davranacaksın. <gülüyor> Ne saçmasın ben, manyak mısınız? <gülüyor> İçeride fayansları sayıyor, deli misiniz? <gülüyor> Soğukkanlı olacağı için Önemli bir o Bazıları orada kendilerine iş icat ederler Tuhaf bir an ya, böyle duruyor bak Bari bir şeyle oyalanayım falan Tamam içeri gir kapat, kapıyı kapat <gülüyor> Kaldır kapı <kaptan>. kapat, ha evet <gülüyor> Tamam, ıkın öyle biraz. Tamam, tamam. <gülüyor> tamam, bırak o kendini düşer. Tamam, bırak. Çok <gülüyor> beciğidir ve yalnız değilsin. Senin gibi birkaç tane daha vardır o zaman. KSD. Bir dernektir onlar. Kalabalık böyle dururlar. Hepsi neden orada olduklarını biliyorlardır ama Biberliği hissettirmemeye çalışırlar. <gülüyor> ne? Sizinki de içeride değil mi? <gülüyor> Yapıyor ben, engelleyelim. <gülüyor> o kadar şöyle mi evde yap, çıkmam lazım. <gülüyor> Ben o sebeple burada değilim. Birbirimizi kandırmayalım. Ben... Yani, <gülüyor> karnımız bunu yapıyor. Haberiniz yok mu? İçeride. Çok feciidir yani. Ne yapabilirsin ki? Şeydi bir Antalya'da açık hava, Konyaaltı açık hava tiyatrosunda enteresan bir tabela vardı. Onu görünce çok tuhaf oldum. tiyatronun bir bölümünde ok işaretleriyle göstermişler vc şurada işte büfeler şuradadır falan diye ama öyle bir tabela yazmışlar ki ne tire var ne nokta büfe vc diye veriyorlar <gülüyor> <gülüyor> büfe vc ya dedim ki ulan yeni bir mimari dizayn mı yani <gülüyor> orada böyle takılırken bana kaşarlı da bir tane <gülüyor> <gülüyor> öyle çirkin bir şeydi ki <gülüyor> Burada öyle bir yapı yok. Büfe ayrı ve ece ayrı yerde. Frigoların üzerine işemeyin diye söylemiştim. <gülüyor> bir ara verdik sonra görüşmek üzere. Eyvallah. Sağ olun.